Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim nevin bazı kanallarda ben Mehdi'yim diyen var. Dabbetul Arz olduklarını söylüyorlar. Bu konuda ne söylersiniz? Sizi seviyorum demiş efendim. Evet. Bu konu çok geniş bir konudur. Çok sorunlu bir konudur daha doğrusu. Demek daha doğru olur. Mehdi'yi doğru anlamak gerekir. Şu anda ümmetin içinde çok farklı mehdi inanışları var. Ehli sünnete göre farklı, farklıdır, şiaya göre farklıdır. Bir de kafalarına göre mehdi üretip inandığını, iman ettiğini söyleyenler daha farklıdır. Bir de buna, bunlara inanmış olanlar vardır. Onlar daha kendine göre her biri farklı farklı inanışa sahiptir. İşin özünü, özetini söyleyeyim. <gülüyor> ehl sünnette evet bir Mehdi gelir ahir zamanda ama bu kadar değildir. Bunu böyle anlamak doğru değildir. Yetersiz, eksiktir çünkü. Her anda küfür vardır, iman vardır. Deralete davet edenleri vardır, iblis vardır. Buna beraber Deccal da vardır. Bir de hakka davet eden, hidayete davet eden Mehdi vardır. Mehdi değil, Mehdiler vardır. Elbette ki o Mehdiler içinde bir tanesi en öndedir. O zaman her zaman da Mehdi vardır. Bir de onunla beraber Mehdiler de vardır. Kim ne kadar hidayete ermişse, o kadar hidayete davet edebilme imkanı olur. Yani hidayeti kadar da aynı zamanda kul mehdidir. Bütün mü müminler bu manada mehdidir. Mehdi olmak zorundadır. Yani hidayette olup, hidayete davet etmek zorundadır. Bu Allah'ın emriydi. Evet, kendinizi ve ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dedi. Bunu yapacak olan hidayete davet edendir. Dolayısıyla mehdilik yapandır. Vazifeyi Allah vermiş. Her bir mümine vermiştir bunu. Aynı şekilde bunu yaparken elbette ki imanına göre, marifetine göre, ilmine göre, bildiği, anladığı kadarıyla, yaşadığına göre bunu yapabilir. Kıyamete kadar bu böyledir. Bu durumda kast edilen en son gelen Mehdi'dir, ondan sonra Mehdi gelmeyecek, yani kıyamet kopacak manasındadır. Allah dostları olmayınca, Mehdi'ler olmayınca, insanlar hızla deralete sürüklenir, kıyamet kopar. Bir de şia, Şia'da Mehdi'lik inancı vardır, hatta Şia'nın e, iman gereğidir. E, İmanın şartı 6 değil de yedi olmuş olur o zaman. E, onlara göre e, orada da farklı farklı görüşler vardır. Farklı farklı imamlara e, Mehdi diyenler vardır. Ama Mehdi'nin e, Ehl-i Beyt'ten bununla beraber e, yaşadığına inanılır, gizlenmiştir. O zaman Akhir zamanda açığa çıkar, inancıdır. ehl de bunun e, tersidir. Herkes gibi gelir, doğar, büyür. Bununla beraber e, gerekeni yapar. E, ümmetten bir fert olarak gelir. E, Şia'da ehl-i biridir, gizlenmiştir. E, Akır zamanda gelecek. Bir de e, bunlara inanılmış olanlar vardır. İnanırken Mehdi'yi bekliyoruz, Mehdi gelecek, dünyayı cennete çevirecek, kurtla kuzu beraber ortlayacak. herkes zengin olacak, kimse zekatını verecek, kimseyi bulamayacak, öyle ki bolluk ve bereket olacak diye inanmış olanlar vardır. Bir kısmı Mehdi geldiğinde hak batıra galip gelecek, bütün insanlar iman edecek, yani böyle farklı farklı görüşler. Bir de biz e, Mehdi'ye asker hazırlıyoruz diyenler Mehdi gelmemiş diyenler, gelecek diyenler geldi geçti diyenler bir de sahte Mehdi'ler var. Kendini Mehdi olarak ilan edenler var yüzlerce. Şimdi de vardı, 100 sene önce de vardı, 500 sene önce de vardı, 1000 sene önce de vardı. Sahte mehdiler. O zaman bu mesele karışık bir meseledir. Ben kısaca özetleyeyim, anlaşılsın. Allah bizi kul olarak göndermiş. Her peygamber mehdidir. Her peygambere tabi olan, tabi olduğu kadarıyla mehdidir. Hidayettedir ve hidayete davet eder. Ve kıyamete kadar, Resulullah Efendimiz'den sonra da kıyamete kadar mehdiler gelmeye devam eder. Evet. Bir kişi Resulullah Efendimiz'i temsil eder, onun nuruyla evet, hayatı yaşar ve davet eder. Hidayete davet eder. Evet. Diğerleri onunla beraber hidayete, kendi mertebesine göre, maneviyatına göre, hikmetine göre davet etmeye davet devam eder. Allah hiçbir zamanda kullarını Mehdisiz bırakmaz, hidayetsiz bırakmaz. Ama ters tarafta bir de iblis vardır. İblise uyanlar vardır, deccal vardır. Batıra davet eder, cehenneme davet eder, ateşe davet eder. Allah ayeti kerimede Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Nur bir tanedir. Hidayet bir tanedir. Hidayet çünkü Allah'ın hidayetidir. Ama karanlıklar çoktur. Nurdan ayrılınca yani Allah'ın buyurduğu gibi haktan ayrılınca batıldan başka ne kalır? Hiçbir şey. Haktan ayrılınca, hidayetten ayrılınca batıl kalır. Her bir mümin kendini bu vasıfta bilmeli ve görmelidir. Buna iman etmelidir. Vazifeyi Allah vermiş. Peygamberini temsil ediyor. Ne kadar? Temsil edebildiği kadarıyla. Gücünün yettiği kadarıyla. Hem kendisi hidayette olacak, hem de hidayete davet edecek. Yani mehdilik vazifesini yapacak. Sonra akır zamanda biri gelir. Görür müyüz? Görmez miyiz? Onu Allah biliyor. Şimdiye kadar gelenler görmediğine göre bizim beklememiz doğru değil. Bu beklenti yanlış bir beklentidir. Bu beklenti iblisin hilesidir. Şeytanın hilesidir. Yani siz bekleyin, siz bir şey yapmayın, kulluğunuz da yapmayın. Allah'ın vahyinin hakim olması için, gönüllerde hakim olması için, ilahi kelime tullah için bir şey yapmayın. Çaba gayret sarf etmeyin. Mehdi gelir sizi kurtarır. Öyle söyleniyor zaten. Mümin kardeşlerimiz bunu söylüyor böyle. Bu şeytanın tuzağına düşmektir. Bir de şeytanın tuzağına düşen başkaları vardır. Ben Mehdi'yim diyenler. Mehdiyim derken söylediğimiz manada değil. Özel bir mehdi. Seçilmiş bir mehdi. Eğer Allah birini seçiyorsa o kazanmıştır. Kazandığı için, çabasını, gayretini sarf ettiği için, hayatını ortaya koyduğu için Allah onu seçmiştir. Allah Resullerini seçer dedi. Seçiyor Allah. Nasıl seçiyor? Elbette ki Ezeli ilminden bilip seçiyor onu, bildiği için seçiyor. Hurun ne yaptığını, ne yapacağını bildiği için seçiyor. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığında Allah ne buyurdu? Allah onun iyilerden olduğunu biliyor. Allah mefsinlere böyle muamele eder. Da 10 yaşındaki çocuk. Evet, Allah onun ne yapacağını bildiği için onu seçmiştir. Nasıl hareket edeceğini bildiği için onu seçmiştir, seçilmiştir yani. Yoksa böyle rüya gördüm. Rüya'da bana dediler ki sen Mehdi'sin. Şeytan sana hile yapıyor. Böyle bir şey olmaz. Sen kendini biliyorsun. Nefsini biliyorsun. Niye kendine iftira atıyorsun? Niye kendine zulm ediyorsun? O yetmez. Bir de onlara inanmış olanlar var. Onları kabul edenler var o şekilde. Onlara da zulm ediyor. Yani bunu hesabını nasıl vereceksiniz? Ya da işte biz Mehdi'ye asker hazırlıyoruz. Bu da doğru değil. Niye? Senin başka işin yok mu? Hayat dünya hayatı midir? Dünya cennette olsun diye mi seni Allah göndermiş? Allah seni kul olarak göndermiş. Senin kazanman gerekir. Senin. Eğer Mehdi'yle beraber olursan gerekeni yaparsın. Ama ama senin kazanman gerekir. Sen kulluğunu yapacaksın, mehdiliği sen yapacaksın. Peygamberini sen temsil edeceksin. Temsil edip, gerekeni yapıp kazanacaksın. Derdimiz birilerine asker yetiştirmek değil, derdimiz Allah'a kul olmaktır. Kul olduğunda zaten böyle bir durumda ne olur? Onlar hidayetçiyle beraber olur. Hak'takiyle beraber olur. Hak'takini destekler. Hidayetçi'ni destekler zaten. Evet, bu da doğru bir fikir, doğru bir düşünce değil. Yani, öyle büyük bir derdimiz var ki, nasıl böyle bir şeyle meşgul oluyoruz? Bunu anlamak da mümkün değil. Derdimiz, Allah'a kul olmaktır, abd olmaktır, Allah'a vasıl olmaktır. Hidayette olmaktır, bununla beraber yardım etmeye çalışmaktır. Bir beklenti içinde olmak değildir. Allah bize böyle bir muamelede bulunmuş. Beni bu zamandan göndermiştir. Beni şimdi sorumlu tutuyor. Beni benden sorumlu tutuyor. Mehdi'den değil, birilerinden değil. Beni kitabından sorumlu tutuyor. Beni kulluğumdan sorumlu tutuyor. Beni peygamberimden sorumlu tutuyor. Beni Allah'ın şu anda muhatap olduğum kullarından sorumlu tutuyor. Bana düşen kulluğumu yapmaktır. Bana düşen Allah'ın benim için takdir ettiğini görüp kul olmak için, kazanmak için gerekeni yapmaktır. Yoksa böyle kendi kendini kandırıp birilerini beklemek değildir. Bununla beraber birilerini tasdik etmek değildir. Ben Mehdi'yim diyenler aynı şekilde mutlaka onların da kendine göre haklı tarafları vardır. Nasıl? Rüya görmüştür, bir rüya görmüştür ya da bir şey görmüştür. Olur, olmaz diye bir şey yok. Ama kendine böyle bir vasıf vermesi yanlış değil. Dedim ya kendini biliyorsun. Ne yaptığını biliyorsun. Elimizde Allah'ın kitabı ölçüsü vardır. Allah bizden kulluk istiyor. Kendimizi bir şey edelim değil. Bir şey edersek yukarı çıkmış oluruz. Allah bize in aşağı ediyor Böyle arkadaşların mutlaka e, nefsi olarak rahatsızlıkları vardır. Nefsani rahatsızlıkları vardır. İmanda bir sorunları vardır. İmanda. Dertleri Allah değildir. Dertleri Allah rızası değildir çünkü. Bir mevkünün bir makamın Mehdilik bir mevki, bir makam, onu öyle zannetmiş. Eğer mehdiliğin bir mevki, bir makam olmadığını, kulluk olduğunu, fedakarlık olduğunu, canını ortaya koymak olduğunu bilseydi, hiç ben Mehdi'yim demeye kalkışmazdı bir kere. Böyle bir şey cesaret edemezdi. Bu cesaretleri olmazdı zaten. Nefsin böyle bir cesareti yoktur. Dolayısıyla, Nefis hastalığı, psikolojik hastalıktır. Nefsin hastalığıdır bu. Doktora gitse olur mu? Olmaz. Doktor bunun tedavisini yapamaz. Psikiyatri bunun tedavisini yapamaz. Nedir bunun tedavisi? Tek bir tedavisi var. Bizi dinlesinler, tedavi olmazsa kabul etmesinler. Rablerine dönsünler. Ben senin yaratmış olduğun aciz, günahkar, hatalı, kusurlu, bununla beraber layıkıyla sana kul olamayan, sana hamd edemeyen, seni tesbih edemeyen, sana şükredemeyen, günahından bile doğru dürüst tövbe edemeyen, istiğfar edemeyen, aciz günahkar kulunum ya Rabbi. Sen benim e'la Rabbimsin. Sen benim subhan Rabbimsin. Hiç kimseye hak etmediğin bir şeyi vermeyeceğini biliyorum. Layık olmadığı bir yere oturtmayacağını biliyorum desin. Görsün, hemen kurtulur. Hemen şeytanın bu hilesinden, hemen bu hastalığından kurtulur. Hemen boynunu büker. Hesap var. Bizimle beraber olanların da hesabını vermek zorunda kalacağız. Bize inanan, bu doğru yapıyor diyen, herkesin hesabını vermek zorunda kalacağız ki, Allah onların da hesabını bize soracak. Ya Rabbi, bu böyle yanlış söyledi, ben buna inandım dediğinde, onun hesabını vermek zorunda kalıyorsun. Kendimizi ateşe atmayalım. Kendimizi Allah'ın azabına, gazabına atmayalım. Kendimizi zulmetmeyelim. Yazık etmeyelim kendimize. En yüksek makam, kulluk makamidir. Kulluk makamidir. Allah'a avdolma olma makamidir. Allah'a aşık olma makamidir. Allah bir kısım peygamberlerine ulul azm dedi. Değil mi olur azm peygamber. O azmi nerede göstermiş? Kulluğunda göstermiş. Bir kul olarak azmetmiştir. Evet. Büyük azim sahibi olmuştur. Ulu azim sahibi olmuştur. Peygamberliği değil. Kulluğuyla onu kazanmıştır. Onun için peygamberlerin derece farkları vardı. Aralarında evet nebi veya Resul olarak fark gözetilmez ama derece itibariyle birbirlerinden üstündürler. Bu dereceleri kulluklariladır. Azimleri iledir. Eğer biri bir makam istiyorsa, Allah'a yakın olmak istiyorsa, makam Allah'a yakınlık demektir. Bu kullukla mümkündür. Bu imanla mümkündür. Başka tarafa dönüp bakmak, kulluğu unutmak demektir. Ya da kendi kendini kandırmak demektir. Daha doğrusu bir çaba gayret sarf etmeden bir şey yapmadan Allah bana verdi ya da versin demektir. Bu Adetullah'a ters bir şeydir. Böyle bir şeyi düşünmek Allah hakkında suyuzanda bulunmaktır. Allah bazı kullarına evet özel olarak ikramda bulunuyor, bazılarına da ikram etmiyor demektir. İş bu yakışır mı böyle bir şey? Allah herkese sayının, çabasının koşmasının karşılığı var demedi mi? Herkese kendi elleriyle kazandıkları var demedi mi? Sen ne yaptın da bunu kendi elleriyle kazanmış olasın? Bakalım peygamberlere Allah onları yetiştiriyor. Evet, Hazreti Musa'yı evet, medyene gönderip onu yetiştiriyor. Yetiştirdim diye Allah. Allah Resulüne bakalım. 40 sene boyunca halini görelim, onu anlayalım. Evet. Neler yaptığını, nasıl azim bir ahlak üzere yaşadığını, nasıl çabasını, gayretini sarf edip kulluğunu yaptığını görelim onu. Hira'ya çıktığında, mağaraya çekildiğinde, ne dedi müşrikler onun için, onu bilenler, tanıyanlar, muhammed Emin diyenler, Muhammed Rabbine aşık olmuş dedi. Böyle söylediler. Allah onu hazırlıyor. O aşka, o muhabbete yakmadan, yanmadan, onu hazırlamadan, peygamberliği vermedi. Onu hazırlıyor Allah. Bunu söyleyenler neye hazırlanmışsın? Ben diyor rüyada gördüm. Nereden biliyorsun ki o rüyayı şeytan sana göstermemiş? Niye kendimize ediyoruz Söyledim, hesap var. Yarın huzurda hesap vereceğiz. Bu üç günlük dünyadaki insanlar şöyle söylesin, benim için mehdidir desin, benim için mürşiddir desin, benim için velidir desin, deyip Allah'ın bizim için ne dediğine bakmadan insanları Allah'ın önüne koymak bir kula, bir mümine, Allah'ı seven birine nasıl yakışır? Evet, kendimize zulmetmeyelim. Evet. Efendim bir izleyicimiz Hocam ben size tabiyim. İzmir'den selam olsun. Benim annem babam varlıklı. Bana yardım etmiyorlar. Üç tane torunum, torun bakıyorum. Anneleri bıraktı gitti. Benim durumum kötü ve ben annemle babamla konuşmuyorum. Beni kapılarından ağlatarak gönderiyorlar. Eşim iki senedir rahmetli oldu. Bana bir dilim ekmek almadılar. Parayı <gülüyor> çok seviyorlar. Allah razı olsun hocam cevabınız için. Allah razı olsun. Önce anamıza, babamıza kızmayalım. Onlar da bir beşer. Onların da yanlış yapma hakları vardır. Bir beşer olarak. Hakkı hakikati anlamayınca yanlış, kaçınılmaz olur. Yanlış yaparız. Yanlışa düşeriz. Eğer hayatın bir imtihan, bir kazanma imkanı olduğunu Allah'ın bizi birbirimizle imtihana tabi tuttuğunu anlasaydık. Allah için verince kazandığımızı bilseydik. Allah için fedakarlık yaptığımızı, fedakarlık yapınca kazandığımızı, Allah'ın rızasını kazandığımızı, ebedi hayatımızı kazandığımızı, Hazreti insan olmayı kazandığımızı bilseydik ne yapardık? Verirdik. İkram ederdik. Severdik ederdik Ama hayatı imtihan olarak görmeyince en yakınımıza bile ikramda bulunamıyoruz. Sorun burada. Yoksa bir kasıtları olduğu için değil. Evet Ne buyurdu Ayet Kerime'de? Onlar Allah'ı sevdiği için, sevdikleri için bu demek. Sevdikleri için, sevdikleri maldan Allah yolunda infak ederler. Eğer Allah'ı seviyorsa, mali sevdiği halde, Allah'ı malından daha çok sevdiği için infak edebiliyor. İnfak ederken elbette ki en yakınından başlaması gerekir. En yakınına, evladına da biri infak edemiyorsa, biri yardım edemiyorsa, imkanı var ve destek olamıyorsa bu durum çok vahim bir durumdur. Yapmamız gereken şey onlara kızmak, küsmek, darılmak değil, onlara merhamet etmektir. Ya Rabbi, yardım et. Bunlar bu haliyle gelirse huzurunda nasıl hesap verecek? Ne diyecek yani? Yani Allah kulum, ben size ikramda bulundum. Siz de benim Kerim ismimle ikram edip kazanasınız diye en yakınınıza, sözde en sevdiğinize bile bunu yapamadınız. Yani benden nasıl bir ikram beklersiniz dese ne cevap verirler? Onun için kim? İkram ederse Allah'tan ikram görür. İnsanlara merhamet ederse elbette ki en yakınlarından başlayarak Allah ona rahmetiyle muamele eder. Eğer insanların hatasını, kusurunu, günahını affederse Allah da onu affeder. Eğer insanları Allah için severse, insanı severse Allah da onu sever. Allah'ın kuruna olan muamelesi, kurunun kullarına olan muamelesine göredir varlığa, mahlukata olan muamelesine göredir. Çünkü bu muameleyi kendisi, kendisi için takdir etmiş ve bunu hak etmiş buna layık olmuştur. Seven, sevilmeye, ikram edilen, ikram eden, ikram edilmeye, merhamet eden, merhamet edilmeye layık olmuştur. Affeden, mağfiret eden de afa mağfirete layık olmuştur. Sıkıntıları gideren, sıkıntılarının giderilmesine layık olmuştur. Ama tersini yapan da Yaptığının karşılığını görür. Evet. Allah bizi birbirimizle muhatap etmiş. Birbirimizle imtihana tabi tutuyor. Ya Rabbimizi ciddiye alır. imtihanı anlar. Anlamaya çalışır. Gerekeni yapıp kazanırız. Ya da Rabbimizi yok saymış. imtihanı yok saymış. Ebediyen kaybeder. Kendimizi, insanlığımızı, Rabbimizi kaybederiz. Efendim İstanbul'dan Cüneyt Tığlı Selamun Aleyküm Peygamberlere inen vahiy ile Arya ve Hz. Musa'nın annesine inen vahiyin arasında bir fark var mıdır? Vahiy sadece peygamber mi alır? Meallerde Hz. Musa'nın annesine inen vahiyi ilham olarak tercüme ediyorlar ilham ve vahiy arasındaki mahiyet farkı var mıdır? Evet Vahiy vahiydir Nasıl vahy edilirse edilsin, Allah vahyetmişse arasında, vahin aralarında fark gözetmek doğru değildir. Çünkü vahiydir. İsterse Allah, kulunun gönlüne ya da arıya ya da fark etmez. Hz. Musa'nın annesine, Hz. İsa'nın annesine vahyeder. Bütün kullarına vahyeder. Ama vahyin bir de çeşitleri vardır. Ama arada fark gözetilmiyor. Evet, Resul Efendimiz öyle beyan etmişti. Farklı şekilde vahiy geliyor. Bir melekle beraber, Cebrail Aleyhisselam'la beraber vahiy geliyor. Bir Allah vahiy ediyor. Perde arkasından. Evet, o vahyin de evet, farklı bir çeşidi var. Hatta buyurdu ki, öyle ki o vahiy geldiğinde çok ağır geliyor bana. Yani çok şiddetli şekilde vahiy geliyor. Terlemeye başlıyor tabii orada. Ama Allah aynı şekilde mesela ayet kelimede buyurdu ki şeytan dostlarına vahyeder. Şeytan dostlarına vahyeder. Evet, Vahyi kelime manası itibariyle hızlı, suratlı, bununla beraber e, sessiz. Hızlı, suratlı ve sessiz. O kadar suratlı geliyor ki bir anda onu gönlünde hazır buluyorsun. Ama onun Allah'tan olduğunu, vahiy olarak Allah'tan olduğunu biliyorsun. Bu başka. Bu bütün kullarına bu vahiy yapıyor Allah. Bütün makhlukata bu vahiy yapıyor Allah. Buna beraber vahiy deyince, vahiy, vahiyin sahibi Allah'tır. O nettir yalnız. Yani böyle aklıma geldi. Acaba demez. Nettir. Mesela Allah Hz. Musa'nın annesine ne dedi? Evet, Musa'yı sepete koy, denize, nile, nehire bırak. Merak etme dedi. Allah onu sana geri verecek. Yani bunun mutlaka böyle kelimelere dökülmüş olması gerekir ki Hz. Musa'nın annesi anlamış olsun. Aynı şekilde Hz. Meryem'e de öyle. Evet Gerekeni apaçık söylüyor çünkü. Kullarına da böyle vahyeder Allah. Onun için arada fark olmaz. O kısa ve suratli olan sessiz ve suratlı olan, evet, kısa, bir e, cümle gibi, bir kelime gibi gelir ama onun içinde mana genişler gene nettir. E, onun için vahye, ilham demek doğru değildir. Evet, ilham daha farklı bir şeydi. İlham e, çok daha böyle e, yumuşak, buna beraber net değil. İlham net değildir. Evet, Orada ilhamda tereddüt olabilir ama vahide tereddüt olmaz. Allah kurulunun gönlüne her anda evet, Rabbi olarak, Rahman ve Rahim olarak kuli kazansın diye gönlüne vahiy ediyor. Bu vahide o kadar nettir. O kadar net biliyor yani. O vahyi alan net biliyor. Allah ona hayrı gösteriyor. Kulum şu anda yapman gereken güzellik budur dediğinde bunu anlar ama kul ona taraftar olmayınca onun üstünü hemen kapatmaya, örtmeye çalışır. Onun netliğini kur bozuyor. Evet, Birbirinden ayırmak doğru değildir. Allah kuluyla her an muhataptır. Kul, evet, ne burada ayet-i ne yana dönersen dön Allah'ın ölçüyü oradadır. Allah kuluyla kalbi arasına girer. Oraya vahyeder. Tecelli eder oraya. Allah insanı çeper çepe kuşatmıştır. O seşah damarınızdan daha yakındır. Bütün bunları e, anlayınca Allah'ın bize olan yakınlığını anlarız. Bu kadar yakınlıkla beraber elbette ki kuruna vahyeder. Arya da vahyeder. Bütün varlığa, mahlukata evet, vazifesini e, vahyetmiştir. Her biri kendi işini biliyor. Her biri insana, insan için hizmette olduğunu biliyor. Aldığı vahiy ile hareket ediyor. Bununla beraber bir de insan evet, Rabbi ile her anda muhataptır ve her anda Rabbinin vahyiyle de muhataptır. Bir de Allah'ın indirdiği vahiy vardır, Kur'an vardır. Bu vahiy de bizim gönlümüze inmedikçe ona iman etmiş olmuyoruz. Sadece bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Mesela Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, nerede olursanız olun, ister tek başınızda, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bunu bildik. Bu bizde ilme dönüştü. Eğer Allah'ın huzurunda olduğumuzu, nerede olursak olalım, tek başımızda veya başkalarıyla beraber olduğumuzda, Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilip ve bunu tadıyorsak, işte bu ayet bizde imana dönüşmüş. Yok bilmiyorsak, unutuyorsak imana dönüşmemiş, sadece bilgi olarak mevcut onun için vahyin bilgisinin bizde imana dönüşmesi gerekir imana dönüşsün diye okuyup anlamaya çalışmamız gerekir ne zaman imana dönüşüyor Allah o ayeti gönlümüze vahyedince ama biz gönlümüzü açmazsak vahyetmesini beklemeyelim bizim gönlümüzü açmamız gerekir Rabbim bana neyi vahyediyor Rabbim bunu bana söyledi deyince evet, gönlümüz açılır, açılırsa o zaman o ayet gönlümüze evet vahyedilmiş olur ve bizde imana dönüşmüş olur. Çünkü vahyi yapan Allah'tır. Evet. Efendim Bursadan Hasan. Turan cinlerde ve meleklerde insanda olduğu gibi <gülüyor> ruh vardır. Evet. Cinlerde ve meleklerde veya başka bir mahlukatta insana nefedilen Allah'ın ruhundan ettiğim dediği ruh yoktur. Allah'ın isimlerinin evet, tecellisiyle bütün varlık varlıkta duruyor. Allah yaratmış ve varlıkta duruyor. Bütün varlık için bu böyledir. Melekler için de bu böyledir. Melekler nurdan varlıklardır. Allah'ın bir, iki veya birkaç isminin tecellisinden yaratılmıştır. İnsan da öyle Allah'ın 99 isminin tecellisi tecelli etmiştir insan için. Ama bununla beraber bir de Allah ona ruhumdan nefettiğim zaman dediği buyuruyor. Evet ruh bütün o isimlerin özelliğini taşıyor ama bir de zati tecelli vardır insanda. Ruhumdan nefettim demek zati tecelli nefettim buyuruyor. Melekleri Allah secde edin, dedi. Hepsi secde ettiler. Cin, e, i̇blis secde etmedi, o cinlerdendi buyurdu. Bu durumda, eğer cinlerde ya da meleklerde o olmuş olsaydı, secde emri olmazdı. Aynı özellik onda da var çünkü. Ben ona ruhumdan nefretiyim de, hepiniz ona secde edin. Bu özel bir durum. Hepiniz onun büyüklüğünü kabul edin, dedi. Onun bana yakınlığını kabul edin, dedi. Onun hayırlı oluşunu kabul edin dedi. Onun için. İblis ben ondan hayırlıyım dedi ya. Bunu anladı. Allah'ın ne demek istediğini anladı. Ama ondan önce melekler bunu anlamamıştı. Biz seni ile tesbih ederken. Kan döken. Birini mi halife kılıyorsun derken anlamamışlardı. Ama ben ruhumdan nefret de dediğinde anladılar. Ve hepsi toptan secde ettiler dedi Allah. Evet, insandan başka Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insandan başka o Allah'ın nefeti, ruhu taşıyan e, varlık, evet, yoktur Allah'ın beyanıyla. Onun ne olduğunu da anlamak gerekir, zati tecellinin ne olduğunu anlamak gerekir ki e, kendi kendimize kavuşabilelim. Allah'ın bize nefetiği ruh olabilelim onun özü, hakikati aşktır. Zat-i tecelli. Vurunca anlarız. Vasıl olunca anlarız. Anlarız, tadarız, yaşarız. Evet. Onun için bulmadan bilinmez, anlaşılmaz. Evet. Efendim, Ankara'dan Sevim Barış, Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Efendim rüyamda gördüm. Arapça soru sordu bana. Efendim Arapça bilgim yok. Ancak karınca misali safım belli. Yanızdayım dedim. Gel deyip yürüdü peşinden giderken birçok bay bayan dünya kadınlar günümü kutlayıp imza verdi verdiler. Sizin kapınızın önündeydi kalabalık manevi tedavilerimde göksel ekibin yanımda olmaları için gönül izazeti istiyorum. Aşkullahınız cemalullah olsun. Hu saygı ve edeple. Evet. Bu e, gönül beraberliğini gösterir. Gönlümüzün beraber olduğunu gösterir. Beraber yürüdüğümüzü gösterir. Bununla beraber kök ehlinin yardımı, himmeti e, böyle beklemek doğru değildir. Herhalde biz yerden haber vermiyoruz. Gökten haber veriyoruz. Göklerden haber veriyoruz. Göktekiler evet, ne buyurdu? Allah dilemedikçe şefaat edemezler. Allah kime şefaat etmelerini, yardım etmelerini, şifa olmalarına müsaade eder? Evet, razı olduklarına. Allah'ın izin verdiklerine. Ama asıl yardımı göklerden değil, yerden alır. Şöyle anlamak gerekir. Nasıl ki Bedir'de evet, sahabe Resulullah Efendimizle beraber ona yardım ettiyse bir de Allah gökten melekler indirdi. Gaya gökten inen melekler de eldir Gaya yerdeklerini desteklemek için Allah sizinle beraberdir demek için indiler. Yoksa zafer Allah'tandır. Güç Allah'tandır. Kuvvet Allah'tandır. Yardım Allah'tandır. Sadece bir beşer olarak onu anlasınlar, tatsınlar diyedir. Evet. Onun için yardımı Allah'tan istiyoruz. Bununla beraber kendi Allah'ın bize verdiği gücü kullanıyoruz. Allah gücümüze güç katar. Bize yardım etmiş olur. Destek desteklenmiş olur. Bu arada melekler de, yerdekiler de bize yardım etmiş olur. Ya da biz öyle zannetmiş oluruz o bir vesileyle. Yardım yapan Allah'tır. Evet. Efendim Yusuf Darhan, selam hocam. Evet. Yemin ettim, birine gitmemeye zorla götürdüler. Ne yapabilirim? Evet, eğer herhangi bir konuda yemin etsek, Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, sonra başkasını ondan daha hayırlı görsek, yani yeminimizi bozarsak bizim için daha hayırlıdır. Bunu görürsek. Evet buyurdu Resulullah Efendimiz böyle bir durumda yeminini boz. O hayırlı olanı, o doğru olanı yap. Sonra yemininin kefaretini de öde. Ceza olarak ödeme gerekir. Evet böyle bir durumda kesinlikle ben yemin ettim bunu yapmam e, dememek gerekiyor. Evet hayır olan, doğru olan yaptığıdır. Yeminini bozması gerekir sonra kefaretini vermesi gerekir. Kefareti, on fakiri doyurmaktır. Bu her zaman için bu böyledir, böyle geçerlidir. Evet, yemin etmiş olsak bile, eğer başka bir türlü hayır görürsek, yemini bozarız, kefaretini ne yaparız? Veririz inşallah. Efendim, Tunca Özdemir, hidayet nedir? diye sormuş efendim. Hidayet nedir? <gülüyor> Allah'a u <gülüyor> hidayet Allah'ın hidayetidir dedi Allah'ın hidayet verdikleri hidayettedir hidayette olabilmek için hidayetin de şartları var sirat müstakimde olmak gerekir. Önce hadi hidayeti veren Allah'tır hadi olan Allah'tır kul Allah ile beraber olunca Rabbini dinleyince evet, ne yapar? hidayete adım atmış olur Allah ona nasıl bir yol gösteriyorsa o yolda yürümesi gerekir. Ne yapması gerekir? Peygamberine tabi olması gerekir. Hidayette olan onun peygamberi ve ona iman edenler, ona tabi olanlardır. Sonra Fatiha'yı bilmesi gerekir. Ehdine el müstakim. Bizi siratel müstakime hidayet et. Siratel lezzine en amta aleyhim. Yani Allah'ın hidayetiyle. Hidayette olacaksın, Resulüne tabi olacaksın, Silat-ı Müstakim'de olacaksın, yetmez. Tarif ediyor, iyice bil, iyice anla diyor Allah. Hidayet nedir? Silat-ı Müstakim nedir? Evet, hidayet Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarının hidayeti ve yoludur. Yani hidayette olursan onların kazandığını kazanırsın. Eğer onu kazanmaya talipsen, kazanırsın. Hidayette olursun. Değilse hidayeti bulamazsın. Kendine başka hidayetler arıyorsun demektir. Kimdir onlar? Allah onları beyan ediyor. Kendisine nimet verdiği, hidayetteki, sirat-ı müstakkimdeki kullar kimlerdir? Nebiler, Allah'ın peygamberleri, sıddıklar, Allah'a kulluk yolunda sadakatini ispatlamış olanlar, canlarını kurban etmiş olanlar, her şeyini feda etmiş olanlar, Allah'a sadık olanlar. Başka bir de Şehitler, şahitler, imanları, hayatları imanına şahit olanlar, halleri, aklakları Resulüne, Peygamberine şahit olanlar, aklakları aynı şekilde Kur'an'a şahit olanlar, Kur'an'ın üzerinde canlandığı şahitler, Resulünün, Peygamberin üzerinde canlandığı kişiler, şahitler, evet, salihler, nefsini ıslah etmiş olanlar en azından, Tezkiye etmiş, terbiye etmiş ya da buna çalışanlar. Evet. Bunu kazanmış olanlar. Kimdir bunlar? Hidayette olanlar. Hidayeti kazanmış olanlar, Sırat-ı olanlar. İşte hidayet. Efendim, Diyarbakır'dan Tuğba Gök denildi. Aleyküm Hocam. Aleyküm hocam. 4 dört aylık <gülüyor> bebeğim var Çevre, çevresindekiler. Diyorlar ki, Bebekler çarşamba günü yıkanmaz. Bunu aslı nedir? Ninem size selam söylüyor. Şimdiden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bütün günler Allah'ın günüdür. Bütün zamanlar Allah'ın tecelli ettiği vakitler ve zamanlardır. Zaman Allah'ın tecellisidir. Allah'ın tecellisinde uğursuzluk aranmaz. Haşa. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? ''Zamana sövmeyi çünkü o Allah'ın tecellisidir.'' Çarşambaymış, Perşembe'ymiş. Yani böyle ayrım yapmak doğru değildir. Basıl şeyler bunlar. Evet, bütün günler, bütün aylar, zamanlar, vakitler, anlar Allah'a ait Allah'ın tecellisidir. Ee, onun için. istediği zaman ihtiyabıdır. Ee, böyle şeyi düşünmek doğru değildir. Belki biri bir çarşamba günü bir çocuğu yıkamış, sonra bir şey olmuş. Yani çarşambanın bir gücü mi var? Allah onu korumadı, çarşamba olunca onu koruyamadı mı diyeceğiz? Haşa. Evet, böyle şeyler batıl şeyler. Efendim Almanya'dan Hamza Kalay, selamünaleyküm. Hocam size sorum şudur, dünyada olup bitenler, <gülüyor> Türkiye'mizde olup bitenleri görüp de, insanları aydınlatmayan ve sessiz kalıp insanları sadece ağlatmak için çaba gösteren hocalara ne hocalar ne derece Müslümandır acaba? Evet. Ağır bir ithamdı. Kardeşimiz ağır bir itham yapmış. Önce bakışımızı değiştirmemiz gerekir. Konuşurken sözümüzün nereye varacağını sonra o sözümüzün sözümüzün vardığı yerden bize nasıl geri döneceğini anlamamız gerekir. Mesela böyle yapanlar Müslüman mıdır dediğimizde Aslında onu aşağıdan yukarı doğru okuduğumuzda ne demiş oluruz? Böyle sadece vaaz veren, anlatan, ağlayan, feryat eden ya da ağlamış numarası yapanlar Müslüman değildir demiş olduk. Eğer onları Müslümansa söz bize geri döner. Bu tehlikeli bir söz. Onun için bakarken, Önce böyle bakmayalım. Evet, kardeşim size söylüyorum. Böyle bakanların önce bunu düzeltmeleri gerekir. Nasıl düzeltmesi gerekir? Yani nasıl bakmaları gerekir? Bütün kullar Allah'ın kurudur ve Allah bütün kullarından iman etmelerini, kendilerine, kendisine abd olmasını istiyor. Bununla beraber hesabını bir tek Allah görür. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Hesap görmek gibi bir yetkimiz yoktur. Müslüman midir değil midir? Bunu biz bilebilir miyiz? Mümin midir değil midir? Bizim bunu bilmemiz mümkün müdür? Haşa. Bir tek Allah bilir. Bize düşen zahire göre hükmetmektir. O ben müminim dediyse mümindir. Mümin olarak kabul edeceğiz. Müslümanım dediyse müslümandır. Müslüman olarak kabul ediyoruz. Eğer açıktan Diliyle, haliyle veya herhangi bir şeyiyle eğer inkar etmiyorsa, küfre girmiyorsa. Mesela biri, birini görsek ki gece gündüz ibadet yapıyor, sürekli secdededir, namazdadır, oruçdadır. Sen onun mümin olduğuna hükmedebilir misin? Hayır. Nereden biliyorsun içini? İçini açıp baktın mı? Yok. Zahirine bakıyorsun. Nasıl ki mümin olup olmadığı hakkında Zahirine bakıyorsan, bu durumda onun küfrüne hükmederken, Müslüman mıdır, değil midir derken, gene zahirine göre hükmetmen gerekir. Yoksa zulüm olur. Zulmü ona değil, kendimize yapmış olur. Kendi gönlümüzü lekelemiş oluruz. Bir müminin bakışı nasıl olmalıdır? Bir müminin bakışı, bir tek bir kendini bilecek, bir Rabbini bilecek. Tıpkı Hazreti Adem gibi. Gerisi, Gerisi, hepsi onun için bir imtihan sebebi. İmtihan güsilesi, yani kazanma imkanıdır. Bütün insanlar, ailesi, çocukları, akrabaları, komşuları, iş arkadaşları, dünyadaki bütün insanlar, Müslümanlar, yetmez, bütün mahlukat, bütün varlık onun için bir imtihan sebebi. O kul, mümin, her anda Rabbi ile muhataptır. Rabbi her an ondan bir şey istiyor. Başkasının hesabı çekmek değil, bu onun için değil. Hesaba çekmek, onu yaratan Rabbinin işidir, hakkıdır. Bizim hiç kimseyi hesaba çekmek gibi bir yetkimiz yoktur. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Bizden istediği güzellikmiş, güzel yapmakmış. Kime göre? Allah'a göre. Rabbimizle muhatabız ya. Müze düşen her anda Rabbim benden ne istiyor deyip öyle düşünmektir, öyle konuşup öyle yapmaktır. Böyle yapınca Rabbimizi ciddiye almış olur. Rabbimize teslim olmuş, Müslüman olmuş, mümin olmuş, mütaki olmuş, veli olmuş oluruz. Yoksa yoksa kendimizi evet, Rabbimizin yerine koyup insanları, onun kullarını hesaba çekiyoruz demektir. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu uçurumdan kendini atmaktır bu. Bu Allah'a karşı edebe aykırı bir fikir, aykırı bir düşüncedir. Eğer her anda Rabbimizle muhatapsak, onun huzurundaysak ve her anda Rabbimiz bizden bir şey istiyorsa titriyoruz. Başka tarafı kimin hesabına bakacağız? Benim hesabım bana yeter. Rabbim benden bir şey istiyor. Ve ben kalkıp faraca böyle yaptı ya Rabbi. Demiz, kurup sana ne? Ben seni bunun için mi gönderdim? Senin vazifen bu mudur? Sana böyle bir vazife mi verdim ben? Sen niye şu vazifenin yapmadın? Sen şu işi niye yapmadın? Şu yanlışı yapıyorsun? Sen niye kendine bakmıyorsun? Niye başkasına bakıyorsun? Demez mi? Dese ne deriz yani? Evet. Bize düşen her anda Rabbimizin huzurunda olduğumuzu Rabbimizin evet, her anda bizden bir şeyi istediğini, kulluk istediğini, güzel yapmamızı istediğini unutmadan gözümüzü, gönlümüzü Rabbimizden ayırmamaktır. Gaflette olmamaktır. Rabbimizden yüz çevir. İnsanlara bakmamaktır. İnsanların yaptığına değil. Rabbimizin ne yaptığına bakacağız. Bütün varlığı, kainatı, mahlukatı evet, Rabbimizin nazarıyla nazar edip görmemiz gerekir. İmtihan sahnesini seyretmemiz gerekir. İmtihanı görürsek, Rabbimizin bizden ne istediğini anlarız. Onun muradına uygun da hareket ederiz. Davet ederiz, anlatırız, gerekeni yaparız. Kendimizi unutmayız. Yoksa Rabbimizi unuturuz. insanları başlarız hesaba çekmeye ve cehenneme göndermeye başlarız ki bir de bakarız ki şeytanın, iblisin safında durmuşuz da onun onunla beraber karar ve hüküm veriyoruz. Evet. Allah bizi böyle şeylerden muhafaza etsin inşallah. Amin. Efendim biz Aleyküm selamun aleyküm. aleyküm selam. Önceki hatalarımı düşündükçe çok ağlıyorum ve üzülüyorum. <gülüyor> çok da hastayım, korkuyorum. Çok da okuyorum. Ölümün her an geleceğini düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Bu Allah'ın rahmetidir. Eğer biri geçmişteki hatalarını, yanlışlarını, günahlarını düşünüp ağlıyorsa, feryat ediyorsa, tövbe ediyorsa, pişman oluyorsa Allah onu rahmetinin içine koymuştur. Eğer bir de karsaysa Hastalık mutlaka günahlarımızı affettirir, mağfiret ettirir. Günahlarımıza kefaret olur. Yetmez. Bir de derecemizi yükseltir ki bizi Allah'a yaklaştırır. Zaten kardeşimizin hali öyle görünüyor. Ama Rabbinin rahmetinden de emin olması gerekir. Eğer Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Korkuyla umut arasında dengede olun. Ama ölüm yaklaştığında o ölüm anını hissettiğinizde tattığınızda muhabbet ağır bassın. Umut ağır bassın dedi. Ağır gelsin. Artık zaten yapacağını yapmışsın. Yapmadığını yapmamışsın. Artık Rabbin hakkında hüsnü zanda bulun. Kurum ''Beni nasıl bilirsem öyle ona muamele ederim.'' buyurdu ya, ''Bil ki sana rahmetiyle muamele edecek, hamdolsun.'' Şöyle bakmak gerekir bir de kardeşimizin Rabbini biliyor. Ondan başka hiç kimsenin onun günahını mahfret etmeyeceğini biliyor. O rahmet etmezse kurtuluşunun olmayacağını biliyor. İşte bu imandır. Onu tadıyor zaten. Bunun için Rabbimize hamd etmemiz gerekir, şükretmemiz gerekir. Bir de ona tevekkül edip güvenmemiz gerekir. Sana sanıyorum ya Rabbi. Söyledim. Subhanı olan bir tek sensin. Ben hatalı, kusurlu, günahkar kulu. Sen beni benden daha iyi bilensin. Aciz kulu. Yanlış yapmış. Günah işlemiş. Düşmüş. Ama senden başka tarafa da dönmemiş. Kendine döndüren de sensin. Sen beni kendine döndürmeseydin bu hastalıkla bana bunu tattırmasaydın, benim dönüşüm de mümkün olmaz diye. Kim bilir daha ne yapardım. Bu senin sevgindendir. Bu senin rahmetindendir deyip Rabbimize sığınacağız, güveneceğiz. Bu sıkıntıyı da kardeşimizin biraz atması gerekir. Eğer hastaysak, hiç kimsenin eceli gelmeden ölmez. Hiç kimse hastalıktan ölmez yani. Vakit gelir, bir şey sebep olur öyle gideriz. Hastalık ne olursa olsun ona ölümcül demek doğru değildir. Böyle bir şey yok yani. Allah ona da şifa verir. Biz bilebilir miyiz? Yok. Ya da grip oldu öldü. Nedir? Ölümcül grip. Yok öyle bir şey. Vakit gelmiş. Vakit gelince grip ölümcül olur. Vakit gelmeyince en ağır hastalıklar şifa buldur. Onun için böyle ee, ölecekmiş gibi durmak doğru değildir. Hayat kazanma imkanıdır. Kazanmak için hayatı yaşayalım. Onu bir kenara bırak. Yani ölümü bir kenara bırakalım. Biz çalışalım. Kulluğumuzu yapalım. Kazanmaya çalışalım. Gelince gel deyince zaten gideriz. Hasta olsak da gideceğiz. Olmasak da gideceğiz. Onun için böyle e, hastalığı da bir nimet. Günahlar için af ve mahfiret olarak görüyor. Ona da ayıracağız. E, hamd ediyor şükür ediyoruz inşallah efendim bir izleyicimiz Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam teheccüd namazı da kılmama hemen sanki vakit namazlarını kendi nefsim için kılıyormuşum gibi hissediyorum bir yandan da Allah'ın rızasını kazanmak isteğiyle namazlarıma devam ediyorum bu duygulardan nasıl kurtulurum bazen bu duygulardan dolayı birileri görmesin diye camiye gitmemeyi düşünüyorum ben sadece Allah'ın rızasını gözetmek ve kazanmak istiyorum demiş. Evet. İmanda bir sorun var. Kardeşimizin buna dikkat etmesi gerekir. Ameli imanın yerine koymuş. Farkında olmadan, bilerek veya bilmeyerek farkında olmadan ameli, namazı imanın yerine koymuş. Bununla beraber namaz kılınca Sanki her şeyi bitirmiş, zanına kapılmış. Allah'a yakın olacağını, bununla beraber insanlar onu övdüğünde kibre düşeceğini zannetmiş. Şeytan sağdan hile yapıyor. Önce iman. Eğer Rabbimize iman edersek, kul olduğumuzu, abd olduğumuzu bilirsek, bunu anlamaya çalışırsak, göreceğiz. Anlayacağız ki hiçbir ibadetimiz, namazımız, orucumuz huzura layık değildir. Ne onunla övünebilir, ne iftihar edebilir, ne de onunla kibirlenme imkanımız olur. Yani iki sefer başını yere koydun diye ne olduğumuzu zannediyoruz? Havada uçacağımızı mı zannediyoruz? Allah'a yaklaştığımızı mı zannediyoruz? İbadet araçtır. Araç. Amaç değildir. Namaz, miracın aracıdır. Bizi miraca taşıması gerekir. Allah'ın huzuruna taşıması gerekir. Allah'ı bilen başka bir şey bilmez. Allah'ın hesabını yapan, kulların hesabını yapamaz. Kullar beni görür de bana böyle söyler. Ne söylerse söylesin. İster iyi desin, ister kötü desin. Önemli olan Rabbimin bana ne dediğidir. İşte burayı atadığımız için, burayı perdelediğimiz için insanlara bakıyoruz. İnsanlar benim için şöyle demesin, böyle dersin. İnsanın hesabını yapma. Yanlış yerde duruyorsun. Yanlış yere bakıyoruz. Rabbimize bakmamız gerekir. Eğer biri Rabbine bakıyorsa, onun hesabını yapıyorsa, insanların hesabını yapamaz. İnsanların kendisini övmesini ya da yermesine bakmaz, bakamaz. Böyle bir fikri, böyle bir düşüncesi olmaz. Acaba demez. Ne kibre düşer, kendini beğenir, ne de umutsuzluğa düşer, neden benim için böyle söylediler der. Evet. Yanlış neredeymiş? Yanlış Allah'a bakamayıp halka bakmakmış. Allah'ın ne dediğine değil de insanların ne dediğine bakmakmış. Evet. Bu bakıştan kurtulup Rabbim benim için ne der? Rabbim benden ne istiyor? İnsanlar öfse de sövse de kendisi için bir olmalıdır. Böyle yaptığında bütün bu vesvesellet kider, namaz mı kıldım? Gece gündüz namaz da kılsa, namazını da göremez. Allah ona ikramda bulunmuş, huzuruna davet etmiş, o da huzurda durmuş. Bir daha boynu bükülür, bir daha yerin dibine geçer. Mahcup olur Rabbine karşı. Ben bunu yaptım demez. Ben ne güzel yaptım demez. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, Salih Peygamber'e gönderilen deveyi bize biraz açıklar mısınız? Allah Salih Aleyhisselam'ın devesinin mucize olduğunu elbette ki mucize o zamandaki insanların bakışına göre, anlayışına göre e, mucize anlayışına göre mucize olmuştur. Allah onu bir kayadan çıkardı. Niye topraktan çıkarmıyor, kayadan çıkarıyor? Çünkü onlar kayalardan taşlar, e, evler yontuyorlardı dağın içinde, kayaların içinde onları yontup ev yapıyorlardı. Onlar kayanın ne kadar sert olduğunu, oradan herhangi bir şeyin çıkmasının mümkün olmadığını biliyorlardı. Bu durumda hepsinin gözü önünde, evet ne yapmıştır? Evet, sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize olarak Allah oradan kayan deveyi çıkarmıştır. Yetmez. Bir de görmeyenler var. Görmeyenlerin de bunun mucize olduğunu bilmeleri gerekir. Yoksa bilmeden cahilce eğer hareket ederlerse sorumlu olmazlar. Allah bir kavme bir şeyi öğretmeden onlara azap etmez. Onları helak etmez çünkü. Ne buyurdu? Bir gün sizin su içme hakkınız, bir gün de devenin. Herhalde su o kadar kıt eldir. Bunun da bir hikmetinin olması gerekir. Deve, bütün kavim evet, su içiyor, deve bir gün bir günde onların hepsinin içtiğini içiyor. İçip ne yapıyor? İçtiğini süte çeviriyor yalnız. Süte çevirip onlar içiyor o sütü. Bu ayrı bir mucize. Herkesin şahit olduğu bir mucize. Hiç kimsenin inkar etmeyeceği, edemeyeceği bir mucize. Çünkü deveyi herkes biliyor. İçtiği su kadar, tonlarca süt nasıl verebilir? Ama iblis, münafıklar, müşrikler bile bile Mucize ortadayken Salih Aleyhisselam'a iman etmesinler diye mucizeyi ortadan kaldırmak gerekir. Çünkü mucize ortada görünüyor. Evet, En hazır olanları deveyi kesti, hatta ayağından biçtiler. Buradan anlamamız gereken şey nedir? Allah bir deveyi de bir mucize olarak gösterir, bir sineği de mucize olarak ortaya koyar. Önümüzde mucizeden her ne gelirse gelsin, biz onun onun mucize olduğunu anladığımızda Allah'tan bize bir uyarı, bir ikaz ya da anlayalım diye bir ayet olduğunu anladığımızda ona itiraz etmeyelim yoksa Allah'ın gazabına uğrarız demektir. Buradan bunu nereye taşımak gerekir? Allah Tevhiy bu ümeti anlatıyor. Evet. Resulullah Efendimizin mucizesi nedir? Kur'an. Allah ona dirilten dedi. Hayat veren. Allah ve Resulü, Allah'ın Resulü, Allah'ın vahyiyle sizi o diriltene, dirilmeye davet ettiğinde onun davetine koşun. Davetine icabet edin. Onunla dirilin dedi. Kur'an insanı diriltir. İnsanı ölüyken diriltir. Hazreti insan yapar. Allah'a yeryüzünde halife yapar. Allah'a dost yapar. Onunla diril. Sen bir, ayetle, bir ayeti okudun, gönül itibariyle o senin gönlüne indiğinde farklı bir hal alıyorsun. Sen anladın ki bu Kur'an mucizedir ve sen bununla dirilirsin. Dirilmen gerekir. Onu arkana atamazsın. Atarsan ne olur? Emanete ihanet etmiş olursun. Kur'an'ın bu mucizesini yaşamayanlar Kur'an'ı anlamamıştır, Kur'an'a iman etmemiştir. Bu mucizenin İnsan üzerinde gerçekleşmesi gerekir. Yani onu diriltmesi gerekir. Evet, sahabe iman etmeden önce müşrikti, Yahudilerdi, diğerleriydi. İman edince ne oldu? Dirildiler. Gökteki yıldızlar gibi oldular. İşte sana mucize. Mucize bu. Evet, Salih Aleyhisselam'ın debesinden anlamamız gereken şey, Allah'ın bize verdiği mucizedir. Onlara deveyi verdiği onu anlattı. Bize neyi verdi? Kur'an'ı verdi. Asanın mucize. Buyurun, hadi diril. Sahabenin dirildiği gibi diril. Dirilirsek ne olur? Dünyamızda, ahiretimizde, gönlümüzde cennet olur. Yoksa, yoksa mucizeyi yoksaydık, mucizeyi inkar ettik. Kur'an'ımız diye bir kitap yok olmamış demektir. Kur'an bizim kitabımız olmadı demektir. Onunla dirilmediysek. Onlar da deveyle dirilmesi gerekir apaçık bir mucizeyi gördüler. Evet, onu da imanları yekhin bulması gerekirdi. Aynı yakin bulması gerekirdi. Elbette ki birileri de deveyi kesecek. Elbette ki birileri de Kur'an anlaşılmasın diye çaba gayret sarf edecek. Allah'ın ayetleriyle mücadele edecek. Müminin işi nedir? Onu gönüllere taşıyıp insanları Allah'ın vahyiyle diriltmek. Allah'ın Vahille dirilsin diye davet etmek. Evet, müminlere düşen, insanlara da düşen davete icabet etmektir. Programımızın sonuna da efendim. Sor evet. olarak söylemek isteriz. Allah razı olsun. Sorular sorulurken mutlaka böyle bir taraftan cevap verme imkanımız oluyor. Bir parça cevap verme imkanımız oluyor. Başka sefer sorulduğunda başka taraftan cevap veriyoruz ki iyice anlaşılsın diye gaye. Mesele, Rabbimizin muradının üzerimizde gerçekleşmesidir. Bunun için de önce anlamak gerekiyor. Anlamadan önce okumak gerekiyor. Allah'ın ilk emri okudur. Yaratan Rabbinin ismiyle okudur yalnız. Yani Rabbimiz bizden neyi okumamızı, anlamamızı istiyorsa, onu öyle anlamaktır. Evet, bütün sohbetlerimizde bu böyledir okumak için, anlamak için, anlayıp iman etmek için, aklaka dönüştürüp amele dönüştürmek için. Evet. Ee, sohbetlerimizi yapıyoruz. Bu programı da onun için yapıyoruz. Allah bütün kardeşlerimize rahmetiyle muamere esin inşallah. Allah'ın seramiyi, rahmeti, bereketi kardeşlerimizin, müminlerin, müslümanların üzerine olsun inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda efendimize kalan sorularınızı inşallah yöneteceğiz. Burusunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.